Alp Ula Spor Günaydın Alp Günaydın Mav Günaydın Günaydın, Günaydın Evet öncelikle bir coşkun ile başlayalım istersen Önemli bir futbol insanı 80 yaşında öldü Değinmek lazım 80 yaşında vefat etti önceki akşam yani herhalde Türk futbolunun ben yani son 10 yılda biraz işte yaşlanmıştı ve hani biraz gölgeleyini ama herhalde 1950 ile 2000 arasındaki 50 yılda önce futbolcu sonra teknik direktör sonra da spor özer olarak hep futbolun ön planında olmuş bir kişiydi coşkun özeri Galatasaray Lisesi mezunu Turgay Şeranlı Eski milli yani ya sınıf farklı bir sınıf farkları var. Galatasaray'ını bitirdikten sonra 50'li yıllara kadar işte adet olduğu halde üzere Galatasaray takımına geçiyor futbolcu olarak. Benim hatırladığım yani hatırladım değil daha sonradan okudum tabi hatırlamam imkân yok. Sağ ve daha çok oynuyor. Mutlaka Hatırlıyorum ve izledim itiraf edeyim ki. <gülüyor> Ee, ve 50'li yıllarda o, o dönemin başarılı Galatasaray takımının yani Millilik kurulmadan önce İstanbul Ligi'nde de üst üste şampiyon olan e, Turgay Şerenli, Metin Oktayli, Kadri Aytaşlı, Suat Mamatka kadronu e, önemli isimlerinden biri. Evet orta saha oyuncusu, sağ hafta daha çok. E, ama sonra Santraff'ta oynadığı döneminde hatırlıyorum yani bir ara. Evet, abi, halbuki hani Santraff Artık bir savunma oyuncusu elilerdi. hani O kadar boylu post olduğunu zannetmiyorum ben coşkun üzerinde ama herhalde pozisyon bilgisi ve sevgisiyle Evet i̇yi, görevde Çok iyi bir oyuncu idi yani kendisi oynadığı sürece de. Ee, tabii onunla ilgili herhalde en önemli noktalardan biri. Ben vefatından sonraki özgeçmişine baktım. Milli olma sayısı şaşırttı beni. Sadece 5 kez milli olmuş ama o 5 maçın denk geldiği maçlardan biri. Meşhur Macar maçı tabii. Evet. 1956'nın e, Şubat'ıdır değil mi? Şubat evet onu Şubat da seyretmiştim. Onu. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, başka konuya geçsek biz. <gülüyor> başka konuya geçsek. E, Türkiye'nin e, o dönemin e, yenilmez e, milli takımlarından ve dünyanın en iyi takımlarından biri olarak gösterilen poşkaşlı Macar milli takımını ee, o zaman kısmini herhalde Mitat başta şimdiki evet. inönü stadında e, yendiği maçta oynayan e, oyunculardan bilirim. Ben böyle şeyde e, dün akşam internette karıştırırken takım dizilişleri bazı tilerde var. Orada mesela ilginç herhalde şey algılanamamış e, mesela sağ açık gözüküyor bisterde dizilişe göre herhalde doğru değil. Yani neye göre dizilirse bilmiyorum. O maçta herhalde forvette oynamamıştır. Hayır, ma evet. macarların kafasını karıştırmak için yaptık. <gülüyor> Yedi evet. verdiler. Joşkunuz arıyor. Evet, Lefter, Ma Lefter ve Metin'in golleriyle üç bir kazandığımız evet. unutulmaz maç. Evet ve e, tabi o maçtan kadroda bakınca hayatta çok az kişinin artık kaldığını görüyoruz. Kadir Taçmeti nokta Ahmet Berman Joşkunuzları. E, hepsi farklılar. Lefter hayatta. Kaleci Turgut Şener hayatta. E, yani Ali Beraplı gelmiş üstelik onları şey yapamıyorum hani hayattalar mı değillerim bilemiyorum ama tabii işte 75 80 yaşında bir eski futbolcu grubu e, Türk futbol tarihinin herhalde e, 2000'lere kadar en önemli maçlarından biriydi. O maçın da oyuncularından biri coşkunuzdu. Daha sonra da e, 70'li ve 80'li 80 80'li yıllarda e, uzun süre 3 dönem üç farklı dönem Türk Milli Takımı tek tek yaptım. Maalesef ki Türk futbolunun belki de en kötü dönemi yani 65 85 Arası çöküş diyebileceğimiz e, en dik döneminde döneme denk geldi tekne direktörleri. 54 maç galiba mil takımın başında olmuş ama tabi hep farklı yenilgiler e, şerefli muhalifiyetlerle anıldı. Hani, genel başarısız bir dönemin içinde o da başarısız gözüktü. E, belki farklı bir dönem olsa o da Başarılar Hanesi'nin ismini yazdıracaktı. Daha sonra da Son e, 25 yıldır da 20-20 işte yıldır da spor zoru olarak görev yapıyordu. Türk futbolunun önemli simalarından biri olarak. Evet. Peki şimdi buradan e, fut, e, futbolla mı devam edelim yoksa... E... Ee, şöyle yapalım. Yine bir kısmen nostalji gün, güncel e, birleşimi yapalım. E, önceki akşam yani Türkiye e, e, Türkiye saatleri de herhalde önceki akşam oluyor. E, Güney Amerika'da oranın şampiyonlar ligi Diyebileceğimiz Libertadores Kupası'nın finali vardı. E, final çift maçı oynanıyor. Bulgar'ın evet. Penarol takımıyla e, Brezilya'nın Santos takımları karşı karşıya geldi. E, Santos'ta da e, efsane futbolcu Pelin'in takımı. Yani e, New York Cosmos'a gidene kadar kariyerinde oynadığı tek takım Brezilya'da. E, Sao Paulo şehrinin bir balneye takımı. Yani şehrin değil de büyük São Paulo Topol-i Vilayet herhalde. Vilayet'e Vila eyaletinin e, ufak bir şehri. E, oranın takımı. Bölge takımı denebilir. Ve 60 yıllarda efsane bir takım. İşte Avrupa'ya turnelere gelir biliyor musun? Türkiye'ye de belki gelmiş Gel olabilir. Oraneler... Geldi evet. Evet. evet. E, çünkü hani <gülüyor> muhtemelen dünya futbolunun böyle yeni, yeni yeni uluslararası hale geldiği dönemde. İşte o zaman Real Madrid var. Manchester United. Birkaç İtalyan takımı ve Güney Amerika'dan da işte Santos. Belki Independiente. Birkaç takım. Ee, Avrupalılarla hem katıl kupa maçları oynuyorlar. İşte hem turnelere geliyorlar. Ee, ve Pele sayesinde tabii tüm dünyaya nam salmış bir takım. Onlar da sık sık beyaz soruma yiyorlar ve finalik maçı Uruguay'da 0-0 bitmişti. Rövaş maçını ee, bu arada 62 ve 63 iki, iki kez üst üste bu kupayı kazanmıştı Santos. 48 doları kazanamıyorlardı. Neredeyse yarım asır. Arada sadece bir finalleri var. Hani Brezilya'nın değişen futbol yapısı Santos'un Beleden sonra pek dikkat tutturamamasıyla kupayı kazanamamışlardı. İkisi sonra geçtiler. 79'da kendi kalene bir gol attılar. 2-1 oldu. Son 11 dakika herhalde bayağı heyecanlı geçmiştir ama direnmeyi başardılar ve 60.000 küstü seyirci önünde şampiyon olmayı başardılar. 63.960'dan beri. İlk kez maç sonrası da oyuncular arasında bayağı bir arbede çıktı. Kramplı bir kavga. Öyle mi? Evet, bu iki takım arasında. kim Uruguay Independi. Yok Penarol. Ha Penarol. Penarol'le. şeyde de hani Türk basketallerine de bu maçın ve Santos'un <gülüyor> şeyinden çok kavga görüntülerinin videoları <gülüyor> yayımsadı zaten. Heyecan o bulundu yani. Hani Santos falan pek kimse duymamadı değil. Evet. Ha. Ama bayağı 48 yıl sonra da hakikaten gene nostaljiyle karışık bir durum yaratıyor. Peki buradan da basketbola geçebiliriz. Bir kere şeyi de gene söylemeliyiz. Fenerbahçe 4-2 kazanarak şampiyon oldu basketbolda. Evet. Geçen cuma sabah konuşmuştuk. O akşam değil mi o akşam da duran evet, herhalde? Evet o akşam da. 6. maç Fenerbahçe o maçı da kazanmayı başardı. Yani son saniyelene kadar yani maç bitene kadar neredeyse hiç çözülmüş değil. Karşılık yani Fenerbahçe'nin yaptığı taktik favoriler. Galatasaray'ın işte e, can havliyle e, attığı üçlük basketler ama e, Fenerbahçe 6. maçı da kazandı deplasmanda. E, kupayı kazandı. E, bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu. E, Maçının tabii Türkiye'deki alıştığımız görüntü bu tip maçlarda. Fenerbahçe'li basketbolcuları Galatasaray taraftaları kupayı aldırmadılar. Ki, ta ki salon boşaltılana kadar. Ha, evet bir de öyle bir e, tuhaf durum var yani saçma geliyor insana ama. O zaman kazanmamış oluyor kupayı evet, alma. Evet. aldırmadık kupayı. Alandiya aldırmadı. Bizim salonumuzda olmaz. Salon boşaltılıyor. Boş salonun önünde ve süre geçtikten sonra e, bir saat geçtikten sonra böyle bir komik kupa töreni oluyor. İşte onu televizyon veriyor mu, vermiyor mu kim gördü onu belli değil. böyle, böyle çok şey bir durum. Yani, büyük bir hazımsızlığında işareti hala bu, bu böyle bir reka, ne diyeyim buna rekabet kültürü mü ya da sportmenlik kültürü mü pek yerleşmiş gibi gözükmüyor evet sportmenliği barındırmayan bir kültür aslında bu ee, yani hoşlanmayabilirsiniz rakip takımın sizin salonunuza kupa almışsınız o zaman hakikaten efendi efendi şey yap, alkışlamıyorum da ben. E tamam, alkışlama. Ya boşaltıp çıkarsınız. Yani haktan boşaltırsınız salonu. şey yapmadan hmm. seyretmek istemezsiniz. Ama hani burada yaşatmayız sizi kupayı da aldırmayız. E i̇şte sonunda öyle tas tutusuz yani Onlar kupayı da alırlar sonunda. E, biraz beklesilerdi. da oldular. Aynen öyle oldu. E, şimdi gelecek sezon için ne olacak? Mesela Galatasaray'ın değişiklik oldu. Bu sezon takımdaki ilk sezonunda olan. Ee, koç başantinör Oktay Mahmudi e, Spors direktör gibi bir göreve yükseldi Ve e, Sulawen Koç Yürüzü Doğru getirdiler Takımın başına İlginç bir hamle Herhalde e, bir süredir yani, Daha önceden planlanan bir şey ama Bu kadar çabuk yani bir sezon e, Takımı yönettikten sonra O noktaya çıkar mıydı Mahmudi'ye Böyle bir şaşkınlık oldu Galatasaray taraftarları da onu göreve geri çağırıyorlar Hani başarılı olduğunu düşündükleri bir sezondan sonra böyle ilginç bir hamle ama Galatasaray sanıyorum yeni bir sponsor bulmak üzere. E, yani yatırım daha da artacak herhalde sezonu tekrar iddialı olacaklar. Fenerbahçe ise yatırıma zaten devam ediyor. Herhalde e, yeni sezonu İstanbul'un Anadolu yakasında Ataşehir'deki yeni salonları ülkenin sponsorluğuyla yapılan e, modern salonları da açılmış olacak. Yani 10.000 hatta 10.000'den fazla seyirci kapasiteli salon. Orada bambaşka bir ortamda olacaktı. Tam kendi evlerinde oynayacaktılar maçlarını. E, takımda da herhalde birkaç yabancı oyuncu değişikliği olacak. E, sakatlar vardı. Türk oyunculardan onlar iyileşmiş olacak. E, şu var tabii. Efes Pisan Fenerbahçe zaten Avrupa Ligi'nin takımları. E, Bamit öneleme oynuyor. Galatasaray'ın öneleme oynaması söz konusu. Bir de bir davet var yani 24 takım arasında. Bir takım davet alarak girecek. O takımın Galatasaray olacağı önünde takım iddialar var. Ne demek davet? Yani İngilizce wildcard denen bu tenis turnuvalarında da uygulanan. Hmm. Yani 24 takımın sanıyorum 21'i oraya hak ederek yani ülke şampiyonu ya da daha önceden ayrılmış kontenjanla kesilten gibi katılıyorlar. 2 takım sanıyorum yapılacak öneleme sonucu belirleyecek. Bir takım da davetle alınacak oraya. Ona lig yönetimi karar veriyor hani belki önelemeyi geçemeyen bir takım, belki ülkesinde başarılı önelemeye de giremeyen bir takım olabilir. Burada birkaç faktör var. Bir Euro Ligi Avrupa Lig'in ana sponsorlarından biri ana sponsoru THY FSB'nin bir yan sponsoru da var ve en önemlisi de gelecek yıl dörtlü final maçları İstanbul'da yapılacak. Sinan Erdem Spor salonu yani böyle bir Türkiye'yi ilgilendiren birkaç final var işin. Yani o tüm dal takımlarının da Türk takımlarını kabartmış durumda yani Efes dahil İstanbul'da niye bir şampiyonluk olmasın niye şampiyonluk yaşamayalım sorusu var çünkü <gülüyor> Avrupa tarafında için artık ekonomik krizi ciddi ciddi hissediliyor son yıllarda hep gördüğümüz üzere Avrupa Ligi'nde iyi dalan takımlar işte Yunanistan, İspanya ve işte, biraz da Makabi ve ÇSK ikilisiydi İspanya'da çok Ciddi sorunlar olduğunu duyuyoruz. Barcelona takımının, kulübünün e, am amatör demeyelim. Futbol dışı e, şubelerin, bütçelerin yarı yarıya azaltıcı, hatta bazılarını kapatacağı yönünde bir iddia var. Muhtemelen kapatmazlar ama hani basketbol herhalde ciddi olup etkilenecek. E, Yunanistan'da e, durumlar pek, pek iç değil. E, Panath takımı galiba satışa çıkarılmış basketbol takımı. Orada bir durum var. Yani belli takımlar yatırımı kesebilir. Bu Türk takımlarını önünü açacaktır. Gelecek sezonla ilgili olarak. Ee, yani dörtlü finalde e, bir Türk takımı belki birden fazla görmek şaşırtı, şaşırtıcı olmayacak gelecek sezon. Evet. Galatasaray'ın da bu hamle durumu devam ediyor anlaşılan. Kimsenin de çok fazla beklemediği bir şeydi bu. Finalde bu kadar hatta son maça kadar bile götürebilecek bir kapasite ve mücadele gücü göstermesi pek beklenen bir şey değildi Fenerbahçe karşısında. Evet yani Oktay Mahmut gibi başarılı bir koçla bir aşama yapacakları belliydi. Ama hani işte ligi iyi bir galibiyet sayısıyla üçüncü bitirmek, FSP seni geride bırakmak, daha sonra finale yükselmek herhalde pek kimsenin beklemediği evet. bir şeydi, düzeydi. Ya Bunun bir tehlikesi var. Şimdi gelecek sezon Yarı finale ilerse gal şey denecek. İşte başarısız oldular. Koç gitti. Yani hani böyle bir e, yeniden yapılanma sürecinde ilk sezondaki e, bir e, nasıl diyeyim beklenen üzerinde başarı. Sonraki sezonları şey yapıyor Türkiye. Tabii biraz baltalıyor oluyor maalesef. Öyle bir sıkıntı var. Yani belki bu sezon yarı final olsa yine kimse şikayet etmeyecekti. İşte hani harcadıkları paranın karşılığı o. Galatasaray zaten bu kadar para bütçesi vardı. İyi iyi de ona yarı finale kadar yükseldi deneyecekti. Şimdi final ve şampiyonluğu zorlayan bir takım olunca birden bakışlar değişiyor. Şu oluyor yani tam olayın iç yüzünü bilmeyen şey dönüyor. Seneye şampiyon oluruz kesin. Hani böyle bir e, Türk gazıyla evet. bu sezon final seneye şampiyonluk. <gülüyor> Peki bir de basketden ayrılmayıp şeye de NBA'de bir bir genç oyuncudan bahsediyoruz galiba değil mi? Doğru. NBA'de ölü sezonun yani NBA finalleriyle yeni sezonun başlangıcı arasındaki dönemin en heyecan noktalarından biri NBA Draftı'dır İngilizce ismiyle. NBA seçmeleri diyebiliriz. Bu sabah karşı yapıldı. 2011 NBA Draftı. Draftı işte 19 yaşından büyük. Lise mezuniyetinin üzerinden en az bir yıl geçmiş ...dünyanın her köşesinden oyuncu katılabiliyor. Tabii daha çok... ...genç oyuncular bunlar. Hani işte 19 ila... ...22 yaş arasındaki genç oyuncular. Burada son 2 yılını... ...ABD'de geçiren... ...Türk oyuncu Enes Kanter'de... Yani aday isimlerden biriydi. Enes'in hikayesi yaşı şöyle ilginç... ...Fenerbahçe altyapısında... ...yetişmiş bir oyuncu. Fizik olarak çok erken gelişti... Daha lise yıllarında Fenerbahçe'nin alt takımıyla iddianına çıkıyor. Bazı maçlarında da süre oluyordu. Önceki yıl yani 2009-2010 öğrenim yılında ABD'ye bir liseye gitti. Liseyi orada bitirdi. Ve geçen öğrenim yılında da ABD'nin köklü basketbol geleneğine sahip üniversitelerinden Kentucky'den basketbol bursu kazandı. Ve takımın hani ilk beş başlayan daha birinci sınıfta freshman pivot'u olacaktı. Ve hani Şampiyonluk şansını bile arttıracak düzeyde bir oyuncu olarak gözüküyordu. O arada özellikle turnuvalarına katıldı. Orada müthiş istatistikler çıkardı. Ancak Amerikan üniversite ligi, bağlı üniversite liginde şöyle bir zorunluk şart var. ense yönetimi tüm ligin profesyonel yönetilmesine, antrenörlerin, idarecilerin profesyonel olmasına rağmen oyuncuların tamamen amatör olmasına büyük özen gösteriyor. Yani takımların hiç para almadıkları gibi Herhangi bir hediye kabul edemiyorlar Belli bir diğerinin üzerinde ee, Geleceğe dönük herhangi bir sponsorluk anlaşması imzalayamıyorlar çünkü şeyden işte Siz okulunuzdan burs alıyorsunuz Her türlü gideniz karşılıyor, karşılanıyor Dört yıl üniversite öğrenimi Hakkı kazanıyorsunuz Bunun karşısında Profesyonel bir gelir elde edemezsiniz ama e Enes Kanter'in ABD'ye gitmesinde biraz bozulan Fenerbahçe kulübü A takımda oynadı bizden şu paraları aldı diye ...bir takım belgeler gönderdi... Ee, ...NCA yönetimine... Ee, ...ve... E, ...orada da işte bunlara dikkat ediliyor... ...belli karşılıktan yani ...şu kadar para aldıysa 5 maçlık bir cezası oluyor... Ee, ...ceza tahminlerinden uzun sürdü... ...ve geçen son hiç oynayamadı Enes Kanter... Yani ...bunu Fenerbahçe niye yaptı? Kend ee, ...işte bedelsiz gitti... ...Amerika yani... ...gitmesini, gitmesini istemiyorlardı oraya... Ee, hani ...o yüzden oyuncunun kalkan. kariyerini bitirmeye yönelik... ...bir hamle mi yaptı... Ee, bence öyle bir tür kişi öyle bir durum yani e, hani bu kadar artık işi zorlayıp bu noktaya getirmek hani şu var yani bozulursunuz yetiştirdiğiniz oyuncu ona yıllarca yemek harcamışsınızdır ve geleceği olan bir oyuncu yani geçen sezon A takıma girse şu bit, bit, bitmiş olan sezon belki Fenerbahçe için çok daha iyi bir sezon geçecekti Türkiye'de ve Avrupa'da olabilir yani biraz bozulmakla haklılar ama orada da farklı bir gelecek var yani dünya basketbolunun zirvesine giden yolda bir e, oyuncu var Hani, işte hani o bahsettiğim 5 maçlık ceza teklif edecek bir şey gösterebilirlerdi ama ben sanıyorum e, Enes'in ailesiyle isti işte kulüp arasında bir şeye döndü artık e, ne denir orada dövüşme evet. bir inatlaşmaya döndü iş ve bu noktaya geldi ama buna karşın e, e, Enes Kanter yani bir yılda çok İngiliz yani Amerika'da bulunduğu iki yılda çok İngilizce öğrendi çok artı bir artı bir puan Türk sporları hep eleştirildiği yöndür. İkincisi bu NBA seçimler öncesi girdiği deneme antrenmanlarında müthiş bir performans sergiledi. Çünkü orada bir sürü takım şey yapıyor, deneme antrenmanları ve işte meşhur, şimdi ismini hatırlayamadığım bir antrenman var sanıyorum son 2-3 hafta da yapıldı. Orada o antrenmanı 21 dakikalık o antrenmanı tamamlayabilen en uzun oyuncu tarihte. Çünkü daha çok kısa oyunculara bir antrenman. Yani güçlü olduğu kadar Hareketli Çevik de bir oyuncu. Ee, bunun karşılığında işte bu sabah karşı aldığı NBA seçmelerinde 3. sırada seçildi. Ee, müthiş bir şey, sıralama. Yani ilk 14'te seçilmek zaten önemli. Garanti kontrat ve hani vitrine çıkma şansımız var orada. O 3. seçilmeyi başardı. Ee, daha önce işte NBA Yolmuk'tan, Türk oyuncudan hiçbiri bu kadar yukarı seçilmemiş. Çok da alt sıralarda seçilmişlerdi. Ee, yani seçme öncesi söylenen yerler işte 6. olabilirdi. Sonra biraz yükseldi 4. Ee, dün ben e, basın e, işlen yürüten Enes'in arkadaşım Meteyle konuşuyordum. O hani üçten yukarı bile olabilir bir ufak ihtimal diye en son bana söyledi. Eee olmadı mı 3'te. Hakikaten mühim bir yer. Yani hep tabii göz önünde olacak. Bunun bir yani şöyle artıları var. Bir e, takımdan garanti kontrat alıyorsunuz. Sanıyorum 3 artı 1 sene yani galiba 4 senelik e, hani belli bir geliri garantilemiş oluyorsunuz e, göz önünde olacaksınız e, belli sponsorluk anlaşmalar olabilir ama riski şu hani beklenti de yüksek olacak tabi sizden e, üstelik e, Amerikan sporlarındaki bu ayarlamalar şuna göre yapılır yani ilk oyuncuları ilk seçen takımlar önceki sezonun başarısız takımlarıdır hani ligin en kötü şeyine, galibiyet yüzdesine sahip takımlar Demek ki sportif olarak da iyi bir takıma gitmiyorsunuz. O takımı yukarı beklenilecek. beklenecek. Ee, Utah'da geçen sezonun en kötülerinden biri değildi. Herhalde bu 3. sırayı daha önceki bir takasla aldılar ama ya da Kur'a'da herhalde 3'ün çıktılar. Ama düşüşte olan bir takım. Yani 20 yıllık Antony'un kaybetti. Sakatı var. Oyun kurucusu gitti geçen sezon. Yani yeniden yapılacak bir takım. Ama Mehmet Okur'la 9 yıllık NBA tecrübesi olan Mehmet Okul aynı takımda olmak belki en iyi atlatacaktır. Hani ona Salt Lake City gibi biraz muhafazakar bir şehirde yol gösterebilir. Ama işte orada da hani basket sadece sporcuların spora odaklandığı bir şehir. Fazla kafasını meşgul edecek başka şey de olmayabilir. Mormonların kalesinde. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, bu kesin mi Enes Kanter'in oraya gideceği şimdi? E, şu oluyor. Bazen draft hemen şey sırasında, yani seçme sırasında bir oyunu seçiliyor. İşte yarım saat, bir saat içinde başka bir takıma takas oluyor. Ee, şu an öyle bir şey olmadı. Bundan sonra olanı bilmiyorum. Yani Utah hakikaten yatırım amacıyla, sportif yatırım amacıyla onu aldıysa o takas olmayacaktır. Evet. Ee, çünkü öyle iddialar vardı. İşte NS'i 6. sıradaki Washington'ın istediği e, Washington Wizards'ın işte hani Türklerin daha çok yaşadığı Doğu şehirlerine yakın olduğu için Enes'in de orayı tercih ettiği söyleniyordu Ama altıncı sırayı kalmayacaktı İşte Dördünse Dick alıp Washington'ı takas eder miydi acaba Soruları var ama oraya işte kalmadı iş evet, e, Taze bir haberle de Böylece bitirmiş oluyoruz Peki burada Herhalde kesebiliriz Tenisten daha sonra daha geniş. E, Wimbledon şey devam ediyor, ediyor yani. Ortasındayız Özellikle erkeklerdeki maçları dikkat Björn ee, Borg geçen hafta bir söyleşi ver dedi tarihinin iyi Wimbledon'ini hiçbir zaman bu kadar iyi dört erkek tenisçi bir arada görmemişti. 125 yıllık tarihe görmemiştir Wimbledon. Ee, Nadal, Djokovic, Federer ve Murray muhtemelen pek kimse takılmadan yarı final çıkacaklar ee, yani bir hafta sonra e, Djokovic, Federer ve Nadal, Murray yarı finaller öncesinde konuşuyor olacağız muhtemelen. Evet ilginç. Peki Haftaya çok teşekkürler ya. eyvallah. <gülüyor> Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41